Bölüm 341 Namazda Başı Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Hadis 1757 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, namazda başı sağa sola çevirmenin durumunu sordum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu yapılan hareket, kulun namazından bir kısmını şeytanın kapıp aşırmasıdır, buyurdu. Hadis 1758 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazda sağa sola bakınmaktan sakının, çünkü namazda sağa sola bakınmak, helak olmaya sebeptir. Bu işin önüne geçiremiyorsa, bari bu durum nafile namazlarda olsun, fakat farzda olmasın.